1291 numaralı konu, İbni Ömer'in, Hazreti Ayşe'den, Ebu Hüreyre'nin cenazeler hakkında rivayet ettiği bir hadisi sorması, Abdullah bin Ömer'in yanında oturuyordum, Habbab geldi ve, ey Ömer'in oğlu Abdullah, Ebu Hüreyre'nin ne dediğini biliyor musun, Hazreti Peygamber'in, kim bir cenaze yıl ölünün evinden çıkıp namazını kılar ve gömülünceye kadar ayrılmazsa, o kimseye her biri Uhud dağı kadar büyük iki yığın ecir verilir. Namazını kıldıktan sonra dönen kimseye de, Uhud dağı kadar ecir verilir, dediğini söylüyor, dedi. İbni Ömer, git, bunu Ayşe'ye sor. Hz. Peygamber böyle bir şey söylemiş midir, Ayşe'nin ne diyeceğini, gel bana söyle, dedi. Habbab gidince İbni Ömer bir avuç çakıl alarak elinde döndürmeye başladı. Habbab geldi ve, evet, Ebu Hüreyre doğru söylemiş, dedi. İbni Ömer elindeki çakılları atarak, biz, ecir yığınlarını kaçırmışız, dedi.